Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri bir ekonomi ekoloji programında daha birlikteyiz ee, maalesef ülkede e, dün çok kötü olaylar oldu ee, böyle bir gündemde biraz neşemizi kaçırıyoruz yani üst üste neler oldu vanda çığı oldu ee, en önemlisi tabii daha sonradan meydana gelen uçak kazası var ki ben de e, bir gazeteci olarak evimin de yakınlarında bir yerde Çekmeköy'de oturuyorum Sabiha Gökçen'de gece geç saatlere kadar e, bu kazayı takip ettim. Ee, şimdi başka bir şeyler konuşacağız. Ee, ama bu kazaya dair de bir şeyler söylemek istiyorum. Mutlaka notlarımız olmalı. Ee, memlekette çok vahim şeyler oluyor. Ama öncesinde e, konumuz çevre her zaman olduğu gibi... ...ekonomi ekoloji programında memleketin önemli çevre olaylarını masaya yatırmaya çalışıyoruz. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından... E, dün başlayan ve bugün de devam edecek olan bir çalıştay var yeşil alanlar çalıştayı e, Dün takip ettim radyo programından sonra hemen ben de koşa koşa oraya gideceğim Bu çalıştayda neler yapılıyor neler konuşuluyor şimdi bunun üzerine konuşacağız Telefon attığımızda da bir konuğumuz var Profesör Doktor Ünal Akkemik Hocam e, telefondasınız galiba günaydın Evet, günaydın. Ben günaydın. sadece bir giriş yaptım. Biliyorum sizin orada da önemli görevleriniz var. Panelleri takip ediyorsunuz. Kendiniz konuşmacısınız. Moderatörlük de yapıyorsunuz. Ama sizden evet. önce bir... E, birincisi neden böyle bir yeşil alan e, çalıştayına ihtiyaç duyuldu? Sonrasında neler konuşuluyor? Ve sonrasında da, en sonunda da yitip giden yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı konuşmak isterim. Buyurun hocam. E, evet. Niye düzenlendi böyle bir çalıştay sizce? Şimdi... İstanbul'da bildiğiniz gibi daha doğrusu bütün dünya kentlerinden insanlar kent ortamında yaşamaya başladıkça beraberinde doğadan uzaklaşıyor ve doğadan uzaklaşmasıyla birlikte eden, çevresinde yeşil alanlar yaratma ihtiyacı istiyor. Çünkü yeşil alanlar o kadar önemli alanlar ki insan sağlığından tutun da kentin sıcaklığının dengesinin korunması, ekositenin sağlanması, oksijen sağlanmasına kadar çok farklı alanlardır çok farklı bir şekilde insan üzerine olumlu etkisi olan alanlar. Hı hı. Dolayısıyla bu alanlarda yapılan her türlü müdahale bazen olumlu sonuçlar veriyor, bazen olumsuz sonuçlar veriyor ki İstanbul üzerine geldiğimiz zaman İstanbul'dan yıllardan bu yana Parklar bahçelerde sürekli bir çalışma söz konusu, sürekli işte yeni parklar yapılıyor, işte yol ağaçlandırmaları yapılıyor. Yani daha doğrusu geniş alan üzerinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bir laboratuvar gibi yapboz tahtası gibi her gelen evet, evet, yönetimde evet. bir şeyler deneniyor. Çok şey denili gerçekten e, dediğiniz gibi. Doğrusu e, bununla beraber çok da sorun yaşanıyor. Hı hı. İşte e, yıllardır. 1970 yıllara bir çalışma yapılmış. Orman fakültesiyle ondan sonrasında bu konuyla ilgili çalışma yapılmamış. Ve sürekli sürekli işte uygulamalar var. Çok yanlış uygulamalar da var. Oldukça iyi uygulamalar da var. Ve gelinen noktada acaba nerede yanlış yapılıyor? Yeşil alanlarla ilgili neler yapılması gerekiyor? Uzman bilim insanlarıyla bunu tartışmak üzere böyle bir çalışma planlanmış. Bu çalışma gerçekten önemli bir çalışma. Ve böylece Konusunda uzman bilim insanları burada sunumlarını gerçekleştiriyor ki şu ana kadarki ki da ortaya çıkan şeylerden birkaç sonuç söylemek istiyorum. Gezdenin söylemek istiyorum. Bir kere İstanbul'da çok ciddi bir şekilde yabancı tür kullanımı var. Hı hı. Yabancı tür kullanımı yollarda, parklarda, caddelerde hatta bizim simgesel olan mezarlıklarımızda bile mezarlıklarımızda genellikle Mezarlı servisi vardı. Adı servisi de servisi. Osmanlı'dan bu yana kullanılan. Ama şimdi gittiğimiz zaman çoğu yerde Arizona servisi var ya da Leylanda servisi var. Tamamen hmm. egzotik dışarıdan getirilmiş. Bunun gibi yollarda, parklarda çok farklı ağaç kullanılmalı söz konusu. Ve e, bir insanlar ısrarla doğal tur kullanımına geçilmesi gerekiyor. Diyor. Çünkü son derece önemli. Ve e, Doğal türün şu avantajı var. Hem hastalıklara karşı daha dirençli oluyor hem daha ekonomik hem de bu coğrafyanın ağacı olduğu için bakım ve budama gibi ek masrafa gerektirmiyor. Dolayısıyla hı. doğal tür kullanımı son derece önemli. Hı hı. İkincisi biz yol ağaçlarına ya da işte kent ağaçlarına iyi bakmıyoruz. Çok yanlış uygulamalarla sizi işte budamalar olsun altına çim ekliyoruz yaralıyoruz olması gereken yeri olmaması gereken ağaçlar dikiyoruz. Çok dar bir alana büyük ağaç dikiyoruz. Ya da çok geniş bir küçük küçücük ağaçlar dikiyoruz. Yani buna göre ciddi hatalar yapılmış yıllardan bu yana ve bunları konuşuyoruz. Hı hı. Bir diğer şey de aslında burada önemli olan e, İstanbul aslında Türkiye'nin diğer kentleriyle fiyasladığımız zaman orman bakımından oldukça zengin ama kuzeyindeki ormanlar bakımından hı hı. fakat e, çok yoğun bir şekilde tahribat söz konusu artan bir de büyük projelerle işte kentsel yeşil alanlar, alanların planlanması ve alanların azlığı aslında doğal olarak kalması gereken gelecek nesillere de işte devraldığımız önceki nesillerden bu ormanları devretmek için, yani doğal olarak devretmemiz gerektiği için yeşil alanların çok daha planlı, çok daha doğal yakın olması gerekiyor. İşte bunlar konuşuluyor son derece önemli çünkü, Yeşil alanlardaki e, hatalar insanları doğal ortamlara itiyor. Doğal ormanlara itiyor ve orada da tabii ki yoğun bir şekilde insan baskısı, içeriden bozulmalar. Tabii bir de bildiğiniz gibi sürekli konuşuyoruz. E, büyük mega projelerle kitabı olarak olman sıralaşma söz konusu. Şimdi zaten bunları e, konuşmak istiyorum hocam. Yani burada e, benim bu çalıştığı ilk duyduğumda da aklıma şey geliyor. Yani e, son dönemde e, uzun zamandır bir... Ee, ...bu mega projeler... ...ve yitip giden orman... ...işte Kuzey Ormanları Savunması çıktı... ...Açık, açık Radyo Dinleyicileri de... Evet. E, ...çok aşikar bu sivil toplum örgütüne... Ee, ...yıllardır... ...ormanları savunmaya çalışıyor bir sürü sivil toplum örgütü bu şekilde savunmaya çalışıyor, savunmaya çalışıyor çünkü ormanlar yetip gidiyor. Şimdi dün biz konuştuk evet. e, çalıştay sırasında hocam, e, ne kadar ormanlık alanımız gitti son yıllarda hani sadece bu son e, siyasi parti döneminde değil, ondan öncesinde de bir gidip gitme var ama özellikle son dönemlerde bu mega projelerle de gidip e, giden orman varlığı var, yeşil alan varlığımız var. Bunların evet, rakamsal evet. olarak da bize bir anlatabilir misiniz rica etsem? Evet. Şimdi e, aklımda kaldığınca e, söylemeye çalışacağım rakamlar bizim Türk Yormanca Derneği Bilim Kurulu ve Bilim Kurulu'ndan biz bir rapor hazırlamasını rica etmiştik. Hı hı. Hazırladıkları raporda şöyle bir e, bilgi var. Bir de aynı zamanda e, meslektaşlarımızın e, hazırladığı bir, e, bir kitap bölümü var. O kitap bölümde de son rakamlar var. Hı hı. Gelin de 1971'den itibaren günümüze doğru olan değişimleri almışlar. Çünkü orada e, ölçümler oldukça güvenilir ve bundan dolayı da bu dönemi aldık. Ve yaklaşık bu 50 yıllık dönemde 1970'lerden itibaren nüfus artışıyla beraber yavaş yavaş işte kentsel alanların genişlemesi, okullar, hastaneler, işte askeri tesisler, bir sürü farklı açılarından ormandan izinler verilmiş ve parça parça küçük küçük ormanlar azalıyor. Şimdi i̇şte ilk bakışta çok küçük alanlar oluyor ama şey uzun yıllar ayıkla toplamını aldığınız <Gülüyor> zaman gerçekten ciddi rakamlara ulaşıyor. Ama Burada esas olan bir şey daha var, o raporda da geçen durum. Hı hı. Son 10 e, yılda yaklaşık bu mega projelerle kitlesel olarak e, ormanda azalma var. Çünkü hı hı. ormanlık alanlar kamulaştırma sorunu olmayan, e, masrafı olmayan, en fazla şey, en kolay bir şekilde yani, e, alınacak ve bir projenin uygulanacağı sahalar olarak görünüyor. Yani ormanları artık... E, çok kolay bir şekilde e, dönüştürülecek alanlar gibi görüldüğü için e, yaklaşık son iki projede Marmara e, Marmara otoyolu ve Havaliman ile beraber yaklaşık 8700 hektar orman alanı azalmış. Alan bakımından azalıyor. Ve e, orada yine bu Kanal İstanbul'a ilgili e, çalışma yapılmış. Bizim raporda geçen durum. E, Kanal İstanbul'la ilk etapta yaklaşık 458 hektarlık bir orman alanında çalışılıyor. E, azalmu olacak yani o o kadar alan yok olacak bunun da yaklaşık 287 hektarlık kısmın e, tamamen insan eliyle yetiştirilmiş ve muhafaza ormanı olarak telk suyunun e, korunmasını sağlayan bir muhafaza ormanı. O yüzden e, burada e, aslında orman azalması e, azalırken orman azalırken aynı zamanda burada Suyun da azalması söz konusu. Sadece orman değil. Çünkü ormanlısı aslında iç içe kavramlar ve birbirinin parçası. Yani suyun kaynağı orman çünkü. Bütün dünyada böyle. Suyun kaynağı orman. Böyle olunca yani son dönemde ciddi bir orman azalması var ki bu da toplam azalma. Yaklaşık 270 bin hektarlardan 238 bin hektarlara bir azalma var gerileme. Bunun yaklaşık 3'te bir, otuzlu kısmın Son 10 yılda gerçekleşiyor. Yani bu kitlesel azalmalarla e, hizmet kazanmış durumda. Bu da zaten çok bariz bir şekilde Google haritalarından bile görebilecek bir durum. Yani kuzeye baktığınız zaman kıyaslandığı zaman orman alanlarına çok ciddi bir hem böyle alansal daralmalar hem de e, içerlerindeki o ile beraber e, içeriden parçalanma var. Biz ...literatürde fragmantasyon diyoruz... ...yani habitatların parçalanması ...bu da çok önemli çünkü orada sadece... ...hektar bazında ele almamak gerekiyor... ...bu dediğiniz şey çok önemli... ...bölündüğü, parçalandığı evet. zaman... ...yani aradaki alanı hesaplıyorsunuz ama... ...bölündüğü zaman, yani parçalandığı zaman... ...yok etmenin de başlangıcını yapmış oluyorsunuz aslında... ...tamamını evet, yok etmemiş sadece, olsanız bile... Evet. ...değil mi? Orman ...azaldığı zaman aşık alanlara dönüyor... ...yani parkın biraz daha doğal haline dönüyor... ...habitat parçalanmadığı zaman... ...orada yaban hayatı söz konusu geniş bir yaban hayatı var. Çünkü e, ağaçlar kökleriyle bağlara dikil vaziyette duruyor ama o ağaçları beslemiş olduğu ve onun hemen yani beraberinde yaşadığı o yaban hayvanları çok geniş alanlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Eğer siz o habitatı parçalarsanız e, yaşam alanı daralan yaban hayvanları çok dar alanlara sıkışıyor ve o strese giriyor. Ve ondan sonra orada doğum oranları azalıyor ve yavaş yavaş yok kuruluşa gidiyor ki zaten İstanbul'da da ee, bu çok bilinen bir şey. Domuzlar artık kente beslenmeye başlandı. Bahçe köyünde besleniyor, ve işte boğazı geçiyor. Çünkü habitat parçalandık ve parçalandığında ve yaşam alanları daraldığında maalesef e, yaban hayatı ve ekosistemin dengesi alt üst oluyor. İstanbul'da biz bunu yaşıyoruz maalesef yoğun bir şekilde. Peki şimdi bu çalıştayda e, bu konuda yani park ve bahçeler üzerinde işte saydığınız e, örneklerin dışında yani orman varlığını korumak e, da konular arasında ama bu da bu, bununla ilgili bir şey yapılacak mı? Bir soru evet. daha yani şimdi İYİ e, Ak Partiden CHP'ye geçti e, bu konuda olumlu adımlar atılıyor mu atılmaya başlandı mı? Bu çalıştay en azından bu olumlu adımın ilk adımı mıdır? Ne dersiniz? Evet yani burada en azından bu konuların tartışmaya başlandığını görüyoruz. Bazı bildirilerden ki ben de bazı, birkaç yöre dile getirmeye çalıştım. Bizim parklarımız gerçekten parka dönüşmesi gerekiyor. Yani korularımız özellikle İstanbul içerisinde Osmanlı döneminden kalma son derece önemli korular var. Ve bu korular şu an o kadar yapaylaşmış durumda ki insanlar o korulara gittiği zaman yani bir Doğal bir gitmekten ziyade bir tane çok bakımlı rengaren çekilere doldurulmuş bir parka gitmiş bir hava fiyatı ve bu insanların yeşil an ihtiyacını karşılamıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu konuda çalışmalar da başladık. Hatta ilk defa İstanbul korularından, İstanbul'un yeşil anlarından insanların talepleri nelerdir, doğallık e, vurgusuna da dikkat alır, doğal vurgusunu da öne çıkarırlar. Çalışmalara da başladık. Bu, bu konuda da e, sunumlarda geçiyor. Doğallık çok önemli. Çünkü e, Osmanlı'nın e, yapmış olduğu o, o dönemdeki 19. yüzyıl, 20. yüzyıl bahçelerindeki millet bahçelerinin kökeni orada dayanıyor. Hep Hı. doğallık temeli yapmışlar. Ve bu doğallık e, temeli yapılan o millet bahçelerinde de Osmanlı yönünde bakıya döndüğü zaman yapmış. Bugün bakıyoruz parklara. Bugün yapılan işte parklarda, millet bahçelerinde ağaçla sırasa dizilmiş doğallıktan uzak, altı çim dolu, çiçek dolu, anormal bir kontrast söz konusu. Dolayısıyla bunlar gerçekten dile getiriliyor ve buradan bu şekilde olmaması ve Özellikle aşırı yapaylaşmadan daha doğal bir görünüme, ekosistem tabanlı bir yeşil, yeşillendirme yapılmasına girmesi yönünde. Ciddi öneriler var. Bunlar konuşuluyor ama burada tabii ki önemli olan Bilim insanları olarak biz dile getiriyoruz. Konuşuluyor ama yetkililerim onlarda konularda En önemlisi bu. Ee, şimdi aklıma birkaç soru daha geliyor. Süremiz de azalıyor hocam ama. Ee, birincisi, yani batıda bir yere gittiğimiz zaman, Almanya'ya, Avusturya, işte Berlin'e, Viyana'ya gittiğimiz zaman oradaki parkları, bahçeleri görürüz dediğiniz gibi bir doğal ortamında ve hissediyorsunuz bir ormana girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi işte hayvanlarıyla vesaire ben yıllar önce bir yaptım radikal gazetesinde yaptığım bir haberi hatırlıyorum park ve bahçeler ile konuşmuştum bu konuyu ele almıştım tam da el o yılıydı 2007 2008'de susuzluk azdı bunun üzerine gidiyordum başka bir şey haberini yapmıştım şunu söylemişlerdi yani o park ve bahçelerin neden o şekilde oldu Olduğu, yani baktığınız zaman bir kilometre sonrası bile gözüküyor ve bir park bahçenin biraz işte bana verdiği cevap şuydu o dönemki müdürün işte burada asayiş sorunları çıkıyor hırsızlık gasp oluyor fuhuş oluyor bu nedenle biz işte çalı dikmiyoruz da yani tamamen ormanları işte budanıyor her taraf görülsün. Ee, ...olsun isteniyor. Bu da sebeplerden biri olabilir mi? Çok farklı bir bakış açısı ama... ...yani bugün Berlin'de bir parka gittiğiniz zaman... ...yani 10 metre yan tarafını göremezsiniz. Ee, evet. Güvenlikte bir sorun olabilir mi? Hala bu devam ediyor mudur sizce? Evet. Şimdi e, bu zaman zaman dile getirilen bir sorun... ...ama bu dünyanın her tarafında bu var zaten. Ama burada esas olan çok çalı gitmek değil. Burada esas olan ağaç... E, egemenliği olan, ağaçların egemen olduğu bir e, park oluşumunda da doğal ağaçlardan oluşan ve o ağaçlarda eğer dağınık bir şekilde dikilirse düzen, e, Asya gibi bir sırane değil de dağınık vaziyette dikildiğinde hemen e, mesela İstanbul üzerinde konuşursak kuzeyde ilerlen ormanların ağaç türlerine oluşan e, parklarda e, o belli benzer düzende ağaç dikildiği zaman zaten oradan e, Mesela devlet ormanına gittiği zaman görüyorsunuz 100 metre bir tarafını görüyorsunuz 200 metre bir tarafını görebiliyorsunuz Çünkü orada ağaçlar Doğal ortamda gelişen ağaçların altlarında ışık ağzından dolayı zaten doğal budama Söz konusu hmm. Benzer durum partlata dolayı Hatta parklarda ağaçların alt kısımlarına Çok hafif budamalar yapılabilir Ama bizdeki budama zaten bildiğiniz gibi Çok yoğun ve aşırı budama o Doğru bir budama değil zaten Dolayısıyla ee, o güvenlik sorunu biraz çalı dikimiyle ilgili. Eğer siz çalıları azaltıp çalı dikmeden onun yerine belli boş alanlara sadece çalı sistemleri yapıp da genel ortamı ağaçlarla, e, şey, doğal ağaçlarla işinlendirirseniz o zaman bu sorun ortadan kalkar zaten. Hı -hı. Ki İstanbul'un kenarlarına görüyoruz. Eskiden çalıların yoğun olduğu kısımlar vardı. Şimdi oralara ağaçlar dikiliyor. Çin dikiliyordu. E, Çin zaten en, en hatalı uygulamalardan bir tanesi. Şimdi bakıyoruz yer yer Ağaçlar dikiliyor. O ağaçlar zaten e, büyük ağaçlar dikildiği için aslında 3 metreye kadar, 2,5 metreye kadar zaten dal yok Hı, da Doğal yani, olarak, doğal seleksiyon yani. olacak anladım. Ee, baş, ya, bu, aslında şey aklıma geliyor şimdi yıllardır böyle haberleri takip edince. Yani Kadir Topbaş döneminde başlayan bir şey anladım Kadir ile bu yani her bahçe her park böyle bir villa bahçesi evet. gibi olacak. Ee, bakış açısıyla hareket etmişti ve bugün gördüğümüz evet. gibi sizin korularda da e, kastettiğiniz muhtemelen o. Şimdi bir e, aklı bir sürü soru var da yani lale meselesi var. İşte duvarlardaki evet. bu dikey e, peyzaj meselesi var. Bunlar da konuşuluyor. Özellikle şu lale meselesine çok diyor. Ee, sizce bir yandan bir güzellik. Yani evet. bahar aylarında işte Nisan başında her taraf lale bahçeleriyle bir yandan ama inanılmaz evet. bir sarf fiyat olduğu söyleniyor. Evet. Siz ne diyorsunuz hocam bu konuda? Evet. Şimdi lale meselesi aslında lale bir simge haline geldi. Lale İstanbul'da bir simge. Evet. Bunu sadece Türkiye'de değil yurt dışından da Avrupa'dan da diğer ülkelerden de Asya'dan da birisi insan gelip e, o lale döneminde ziyaret ediyorlar. Ama burada sorun şu İstanbul'un her tarafına lale Soğanı dikerseniz bu olmaz. Bu hem çok aşırı masraf Hı. hem de e, anormal derecede e, bir iş yükü getiriyor ve e, geçici bir yapaylık sağlıyor. Ama e, mesela e, bu Sultanahmet'teki e, lale halısı. Türk bayrağı son derece güzel bir şey. Bir, singe, bir benzeri Anadolu yakasında yapılabilir. Emirgen korusundaki o lale bahçesi daha daraltılabilir. Özellikle orada o lalelerden dolayı üstteki ağaçlar çünkü tüm zahale suandiktiğiniz yerlerde sulama var, aşırı sulama var, çim var, değişiyor sürekli hmm. işlem var. Ve orada ağaçlarda ciddi kurumalar var, delikler oluşuyor. Şu an aslında enerji korusu neredeyse çökmeye başladı. Böyle hmm. olunca bunları belirli güzel. alanlarda yapılabilir ve yapılmalı da. Çünkü artık İstanbul'un simgesi. Ama de evet, bu enerji korusunun daha yukarı kısımlarında ağaçların az olduğu yerlerde bu lale uygulaması yapılabilir. Belki başka yere kaydedilebilir. Daha dar bir alanda yapılabilir. Ama her tarafı yayıldığı zaman bu olmaz. Gittiğinizde bu mesela masraf yönünde önce yılların birinde Masrak'ta boydan boya Çınar Ağaçları'nın altında var da laleler var. Hı hı. Yani bunlar inanılmaz masraf. Gerçekten bu lalelerde harcayabilecek parayla işte deprem projelerine para sarılması ya da diğer projelere para sarılması bence... Evet, daha doğru bir taşım oldu diye düşünüyorum. Siz bir bilim insanı olarak bunu söylüyorsunuz. Evet. Son şöyle bir şey e, hem anlatmak hem de sormak istiyorum. Dünkü çalıştaydan benim izlenimim şu oldu hocam. Ee, yani özellikle bu metre kişi başına düşen metre kare kentlerdeki e, evet. yeşil alan miktarı... Şimdi farklı siyasi gruplardan yani işte AK Parti var, CHP var, İyi Parti var, o partinin adamları var. Yani hem bilim insanı hem bu bir dönem eski dönemde yöneticilik yapmış insanlarla konuştum. Şimdiki dönemdeki yöneticilik yapmış insanlarla konuştum. Şunu fark ettim hocam yani siyasi partiye göre yeşil alan algısı değişiyor. Şimdi evet. ee, normalde açıklanan nedir İstanbul'da 7.4 metrekare mi yeşil alan var ama evet, işte evet, işte evet. orman varlıklarını sayarsak işte ormandan yani devlete ait ormanlarından alınmış devşirilmiş Ormanları saymazsak dört metrekare diyen var. Hem bir boyutu var. Yani siyaset, siyasi bir bakış açısı ve yeşil alan bu kadar keskin midir? Olabilir mi? Mümkün mü? Bir de sonrasında da son olarak da şeyle bitirelim hocam. Yani bugün İstanbul'da kaç metrekare bir yeşil alanımız var? Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Sağlıklı bir yaşam için neye ihtiyacımız var? Bu mümkün mü? Sizce yani bu batıdaki gibi bir kent içerisinde İstanbul gibi böyle mega... Mega kentin içinde e, yeterli e, zihniyet değişse de yönetim değişse de yani mümkün mü pratikte bunu sağlamak evet. yeterli yeşil ulaşmak? Evet. Şimdi sondan başlasa gel yani İstanbul'da yeşil alan miktarı e, yaklaşık 7.7.4 e, metre olarak verildi ama buna e, son derece önemli bir burcu yaptınız. E, Ormandan aslında mülkiyeti ormana ait olup da e, kullanımı belediyede olan park olarak kullandığı ya işte nesile alanları ya da işte kent ormanı şekli kullanılan yerlere dair. Şimdi e, bunu yeşil alana dahil ettiğiniz zaman ormandan o kadar kısmı düşürmüş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla orada aslında gerçek anlamda e, bir yeşil alana kazanımı söz konusu değil. Hı -hı. Sadece orada ormandan yeşil alana bir dönüşüm gibi bir e, durum var. Gerçekte bilmiyorum ama ben e, tahmin ettiğim rakamlar ki e, konuşulan rakamlar yaklaşık 4 metrekare civarında. Şimdi e, Akdeniz kuşağında bu oran yaklaşık e, 10 metrekare olması gerekiyor. Yani en az e, yeşil olan miktarının kişi başına 10 metrekare olması gerekiyor ki İstanbul'da bu yapılaşma bu nüfus artışıyla bunun tek e, mümkün olacağını ben düşünmüyorum yakın zamanda. Ama yoğun çabalar var gerçekten e, yeşil alan miktarının artırılması yönünde yoğun çabaları var ama burada esas olan yeşil alan, alansal miktarının artması artı niteliğinin artması. Çünkü yeşil alan diye gittiğimiz alanlara bastığımız zaman anormal derecede ışıklandırılmış, anormal derecede geniş beton yolların olduğu ve ağaçların çok daha genç ve e, hiçbir fonksiyonu yok. Yani ağaçların oradaki serinletme fonksiyonu, ekosistem fonksiyonu, karbon dengesi, ısı e, adasına yani ...suyu azaltma fonksiyonu, bir fonksiyonu var ağaçların. O fonksiyonu yerine getiremeyecek durumda olduğunu görüyoruz. O yüzden burada yeşil alan miktarı konusunda gerçekten ciddi bir e, sorun var İstanbul'da. Bir diğer durum da burada İstanbul homojen bir kent değil. E, kent içerisinde örneğin e, dünkü verilen rakamlardan... E, Bağcılar civarındaki yeşil alan miktarı 0.24 metrekare. Yani 1 metrekarenin 4'te 1'i kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarı. Beykoz'da bu oran 130 metrekareye çıkıyor birdenbire. Anormal bir uçurum var. Niye Beykoz'da? Çünkü e, kent ormanları var orada. İşte, e, orada Polonezköy civarındaki tabiat parkı var. Bunlar da yeşil alanlarla zaman rakam fırlıyor. Hı hı. Oradaki ormandan da bu. Ama gerçek anlamda yeşil baktığımız zaman e, bir de şu olay var. Aktif ve pasif yeşil alan var. Aktif yeşil alan miktar insanların gerçekten kullandığı alan. Mesela mezarlıklar pasif yeşil alanlar, Otoban kenarları pasif yeşil alanlar. Buraların dahil edilmemesi gerekiyor ki bütün bu e, kısma çıkarılıp da gerçekten insanların kullandığı yeşil alan miktarına baktığımız zaman bu 7 de çok çok altına düşüyor. Ve İstanbul'da, e, İstanbul dünya ortalamasının bu anlamda altında. Özellikle Avrupa ile çok altında. Akdeniz ülkeleri ile altında. Ve e, Minimum ve 10 metrekare civarında olması gerekiyor yeşil alan. Birçok istatistikte olduğu gibi yeşil alan evet. istatistikinde de yine sınıfta kalmış durumdayız. Hocam biliyorum 11'de bir toplantıya katılmanız gerekiyor. Evet. Bizim de programımız evet. bitiyor zaten. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İyi dilerim. Sağ olun. Ee, Profesör Doktor Ünal Akkemik de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Cerrahpaşa Orman Fakültesinde görevli kendisi aynı zamanda İstanbul Ormancılar Derneği'nde de e, aktif görev yapıyor. Ben yıllardır e, Ünal hoca ile konuşurum hem bu anlamda yaptığım haberlerde bir akıl danışmanlık gerekirse bazı şeylerde de e, görüş almak için danışırım. E, Çalıştayda da buldum kendisini ve konuştum. kıymetli bilgiler verdi yeşil alanlarla yitip giden orman varlığımızda varlığımızla ilgili. E, kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum... ...dün akşam tanık olduğum bir olaya... ...yani biraz daldan dala atlıyoruz ama... E, ...Sabe Gökçen'de meydana gelen uçak kazasıyla ilgili... E, ...tabii ki ölenlere rahmet diliyoruz... E, ...yaralılara da acil şifalar... E, ...ama e, ben geç saatlere kadar orada... E, Kurtarma çalışmasını takip ettim. Daha sonra hastaneye bir yaralı ziyaretine gittim. Şunu görüyorum ki yani bu anlamda da yani sürekli konuşuluyor. Sürekli başımıza bir takım felaketler geliyor. Ee, hiçbir kriz yönetimimizin olmadığını fark ediyorum. Arama kurtarma konusunda değil. Arama kurtarma konusunda yani bir itfaiye erinin orada gözümün önünde e, yorgunluktan, e, soğuktan hipotermiye girip Ambulansa kadar gidemeyip bayıldığını gördüm. yani Bu anlamda çok iyiyiz. Gerçekten AKUT'u, AFAD'ı, UMKES'i. Bu örgütlerimiz çok iyi çalışıyor ama felaketleri önlemek, felaket olduğunda bir e, kurtarmanın dışarısındaki e, trafiği yönetecek gerçekten e, bir kriz yönetimi konusunda çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Biz her zaman bu afetlere maruz kalıyoruz. Dün akşam ziyaret ettiğim... Ee, yaralı arkadaşım e, kendi imkanlarıyla önce bir hastaneye sevk ediliyor daha sonra başka bir hastaneye geçiyor çünkü doğru düzgün ilgilenilmiyor e, ve yani gece yarısını geçtikten sonra bile hala e, yetkililer tarafından aranmadığını ben duyunca gerçekten şok geçirdim. E, bunu da söylemeden e, geçemedim bu konuda da almamız gereken çok dersler var. Bir ekonomi ekoloji programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hepinize hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji